Bir ya İmam-ı Azam'ın mezhebi, İmam-ı Şahbi'nin mezhebi vesairenin mesele olacak ya da kendisinin mezhebi olacak. Yani kendisi, kendisi bir mezhep ortaya koyabilirse, kendisinin mezhebi olacak. Koyamıyorsa, ona birisine tabi olmalı. Hepsi olamam mı? Tabi. Serhat şimdi bir sohbet haldeyip sorayım. Yok, nefiflerin hepsi olamam. Mezheplerin hepsi olamaz. Mezheplerin hepsi şu bakımdan olamaz, yani... E, Dört tane mesef var, birisi şu konuda şöyle demiş, şuradakisi böyle demiş. Ya şöyle olacak ya böyle olacak. Yani birden, yani zıtların bir araya gelmesi mümkün değildir de onlar. Kapı ya açıktır ya kapalıdır. Açıksa kapalı değildir, kapalıysa açık değildir. Yani iki tane kanaat varsa ortada, hepsi birden olmaz. Bir, bir tanesi olacak. Ama şunu demek istiyoruz sizin sorduğunuz soruyu soranlar. Yani biraz ondan alsam, biraz ondan alsam, biraz ondan alsam şaşırmıyor. O da olmaz. Çünkü o zaman sizden buluruz bunu da ben şöyle anlatıyorum. Yani e, burdacı, kendisinin burdacı gücünde mevcut olan tekerlekleri, şanzımanla, şunuyla, bunuyla hemen hepsini birleştirip yeni bir araba yapabilirim. Belki yapar, bakman, biraz zor yapar. Ve o da bir şeye benzemez. Nasrettin Hoca, şey soğanla yoğurt yemeyi ben buldum ama pek de beğenmedim dedi. Peki, ben olmaz. Yani bilimsel olmaz. Yani şaka bir tarafa bilimsel olmaz. Evet, başlıyorum. Evet. Evet. Evet. E, bir soru var. Buyurun. Efendim, Ali Şahdaroğlu. Geçtiğimiz yıllarda birkaç tane pasatimiz gerekli evet. ben. Bu pasatelerde ben geldim bu konular dışında geç geldim e, seseleye. Gelinmek istiyorum. Evet. Biraz siyasi soracağım. Erbakan'da veyahut da partilerle aranızda bazı çekişmelerin veyahut da ayrı fikirler oluştuğunu duydum. Bu hususta biraz malumat verir misiniz? Normal. Yani demek ki mesele farklı değil. Yani herkes her herkesi... çeşit beraber yola çıkmış olar insanlar. Sonradan yollar ayrılabiliyor. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı diye biz gittikçe artıyor yalnızlığımız diyor Orhan Bey'le beraber yola çıkıyorsunuz ama bazı insanlar sonrasında ayrılabiliyorlar. Normal. Normal. Normal karşıladığımız. Ben de normal karşılıyorum. Tabii burada bu e, aslında ben bu konuyu sevmiyorum da genişletmek istemiyorum konuyu. Çünkü çok tatlı bir konu açıldı şimdi. ağzımızın tadı yerindeyken yani şeyden sonra böyle e, çekilmez bu da biraz onun için özel konuşulabilir. Yani birilerini pengin edeceğiz. Birilerinin suçlarını söyleyeceğiz. Evet. Aslında bir şey değil. Ben e, yıllardır benim aleyhimde yapılan deşfiyata cevap vermiyorum. Yani ben Müslüman'ın Müslüman'la şeyine uygun görmediğim için daha e, Müslümanların genel meselelerine, dışa dönük şeylesine meşgul oluyorum. Ama e, bazı kimselerin yaptığı bazı işlerin dine ve işte, rukhen yanlış olduğunu anladığım zaman da onu söylemem gerekiyor. Mesela, <gülüyor> efendim, herkes para tabi olacak. Para tabi olmayanın kafası kimseler derse bir kimse. Siz ne dersiniz? Onun mu kafasını kesersin? Onun <gülüyor> <gülüyor> kafasını kesersin? <gülüyor> böyle diye. E, tamam bak bu arkadaşım da senin deliğine muhalif o zaman. Bununla da görüşürüz. İşte. Yani böyle bir şeye katılabiliyor musunuz? Böyle bir şey duydunuz mu duymadınız? <gülüyor> Doğruça söyle aç bir Ben duydum. Hatta kasetler var. Tabi tabi. Tamam, suyum. Tamam. tamam. Ne oldu? <gülüyor> Teşekkür ederim. Başka? Yani evet de buna itiraz etmekte de lazımdır değil mi? Yani böyle şey olmaz. Müslüman Müslümanın kafası böyle sebeplerden kesemez demek lazım. Evet. Başka soru yoksa... Buyurun efendim. Buyurun. Hocam nasıl oldu Buyurun. Eee arkadaş şeydi sorusunu. Hazreti İsa hakkında evet özür dilerim. Ee, kardeşimiz ismini söylemedi. Orhan. <gülüyor> Orhan kardeşimiz. Efendim Hazreti İsa hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayet gelme var. Ayet gelme de buyuruluyor, buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ravafatelo. Lamasale bu. Hazreti İsa'yı öldüremediler. Asamadılar. Belki şübbi helas. Yani ver-refa'uhullahu ile Öyle olmadı hadise. Allah'ın herifte Refleyi'ni deniliyor. Tabi ve ma kateluhu ve ma salabuhu Öldülemediler, katledemediler, asamadılar dendiğine göre demek ki öldürme ve asma hadisesi doğru değil. Tabi bu konuda evet. çeşitli binler tabiyle ilginç bir şeyler, kavimler var. Ama Kur'an-ı Kerim'in ifade şeklinde soru böyle. Göre... Evet. Soru neydi hocam? Soru? soru, yerden ona atıp özürlük özürlük edildiğin daha ziyade ikamet günü İsa'nın gelip gelmeceğiyle ilgili var. Ayet yok. Hazreti İsa'nın tekrar gelişiyle ilgili ayet yok. Yalnız şeyler var. Öyle mi dedi? Bilmiyorum. Ben onu anlamamışım. Ama onu da ayrı bir soru olarak cevaplandıralım. Yani Hazreti İsa'nın nüzul İsa. Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne inmesi. Nüzul, inmek malasına. Böyle bir konu şeylerde vardır. Hadis kitaplarında vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın inicaraya dair bir ayet gelme mevcut değil. Fakat bazı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir ki Hazreti İsa ahir zamanda inecek. Hristiyanların efendim e, haçını kıracak. bu Mukaddesleştirir, doğru değildir diyecek. Efendimiz e, Peygamber ve peygamberlerden babeleveler sellem'in kendisi e, şeyr-i Ahmetyesi laverecek. Rivayetler var. Ya 1 milyar deccal kişi olarak geçiyor. Nasıl stratejik programda buna 1 kaç kişiler varacağım? Şimdi hadis-i şeriflerde hadis şeriflerde şöyle geçiyor. Bir deccal var. Yani özel bir deccal, tek bir şans olarak bir deccal var. Fakat hadis-i şeriflerde geçiyor ki bu deccal'dan evvel 30'a yakın deccal gelip geçecek. Demek ki deccallik mesleğinde olan aynı aynı şeyde, efendim, bozgunculukta ve aynı aldatıcılıkta olan 30 kadar, efendim, böyle şahıslardan sonra, ondan sonra asıl tek bir şahıs olan Beccar Gelici. Hadi şey, Evet. Buyurun. Önceye, öncesi, özellikle,